コロンキレイム、コロンキレイム、マトゥーブン、ヤザミステル、ピラー、ピロー、ピロー、アレミン、ウ<音>ォ<楽><音楽><音楽> Lefhi mahfuz nedir? Lefhi mahfuz Allah azze ve celledenin kalemi yarattıktan sonra kendisine yaz dediği ve içine ta kıyamete kadar olacak olan her şeyin yazılmış olduğu kitaptır. Öyle mi? Kur'an-ı Kerim de her şeyin içinde yazılı olması asebiyle Kur'an-ı Kerim de onda yazılıdır. Evet. Vatap fazu. Vatap fazu al sudoru. ん ?Whatatlooul?Elsoonu?Delero?Okur?WhatMaktubu?Pissofi?Sippalada?Yazan mister?Call l a u t a l a a l l a u t a d i k i b e l l h u a b e l a k i s o a y a t u n a y a t u n a y a t u n a y a t u n a y a t u n a y a t u فِيْسُدُورِ、e, kalplerinde اَلَّذ۪ينَ اَنْلَذ۪ينَ اَنْلَذ۪ينَ اُوْتُلْ اِلْمَ İlim özel, verilenlerin kalplerinde olan apaçık ayetlerdir. Evet. وَقَالَ اِنَّهُ لَقُرْعَانٌ كَرِيمٌ وَقَقْقَ Kur'an-ı Kerim'dir. فِيْكِتَابٍ فِيْكِتَابٍ مَكْنُونٍ korunmuş kitapta لَا يَمَسُّهُ onu dokunamazlar. ブークアンキャアング、ウォール・モジズー・キューブ・モジズー・エル・ハリド・トゥー・エブディ・オロム・ブーク。 Yani devamlı olan, ebedi değil de devamlı olan, sürekli olan büyük mucizedir. Din Nebiyyil İslami, İslam'ın Peygamberine Muhammed bin, Muhammed bin Abdullah, Muhammed bin Abdullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e Din Nebiyyil İslami Muhammedin ibni Abdillah, Muhammed Abdullah oğlu Muhammed ve aleyhissalatü vesselam. Ve huvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv サマウィーティサマウィキタプラルン、エンスオノランド。ラユーサホー、ネスホー、ネスホー、ネスホー、ネスホー、ネスホー、ネススホー、ネスホー、ネスホー、ネスホー、ネスホー、ネスホー、ネスホー、ネスホー、ネスホー、ネスホー、ネスホー、ネスホー、ネスホー、ネスホー、ネスホー、ネスホー、ネ オータブディールンテブディールンディールンメクテンオーザーディールンザーディールンオーナクセンエクセンメクテンイレヨーミーヤファーオーラーオータールアラトロノカールンジェクターヤムナカールンジェクターウェザーディケーブウコブレヨーミルキヤメティークヤメッキンデンオンジェディールカールドアラトアディリキエンナナナハノモカキビズ なぜならずならずならずならずならずならずならずならずならずならずならずならずならずならずならずならずならずならずならずならずならずならずならずならずならずならずならずならずならずならずならずならずならずならずならずならずならずならずならずならずならずならずならずならずならずなずなずなずなずなずなずなずなずなずなずなずなずなずなずなずなずなずなずなずなずなずなずなずなずなずなずずずずずずずずずずずず kuşları canlandırması gibi, Hazreti Musa'ya、işte、asasını yere atıp sihirbazların yapmış olduğu şeyleri yutması gibi, yılanları yutması gibi vesaire, Allah Subhanahu ve Teala her peygambere mucize vermiştir. Bizim peygamberimize de bir takım mucizeler vermiştir. Mesela ne gibi isra ve mirac mucizesi gibi, ne gibi ayın ikiye bölünmesi meselesi gibi. Lakin bunların içerisindeki en büyük mucize Kur'an ikilimdir. Neden dolayı? Çünkü kıyamete kadar kesinlikle Allah Azze ve Celle'nin koruması altında olan ve Peygamberimizin de kendisi ile bütün Araplara meydan okuduğu kitaptır. Yani mesela Allah Azze ve Celle diyelim ki Kur'an içerisinde sürekli işte müşriklere diyor ki Fetu bir suratimimizli. Yani onun surelerinden bir sure gibi getirin diyor mesela. On tane ayet getirin diyor mesela. Normal bir ayet getirin diyor mesela. Yani bu Kur'an gibi hem Hiçbir ayet de getiremesiniz, sure de birisinden getiremesiniz, bir bölümünü de kesinlikle siz oluşturamazsınız diye. Şimdi bugün belki bu bizim için çok da bir şey ifade etmiyor olabilir ama o gün Arapların yani Arap lügatın altın çağını yaşadığı dönemde özellikle Mekke gibi yani en ustalık edebiyatçı ve şairlerin yetiştiği bir yerde hiç kimsenin çıkıp da hayır ben bunun bir benzerini söylerim, hayır ben bunun bir benzerini getiririm diyememesi o yaşanılan dönem içindeki en büyük mucize. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu mucizeler peygamberlere kendi dönemleriyle alakalı mucizelerdir. Yani mesela Hazreti İsa'ya vermiş olduğu ölüyü dilitleme, kölleri iyileştirme, kuşu canlandırma vesaire o dönemde tıp çok yaygın olduğundan dolayı, yani tıp ayuğa çıkmış olduğundan dolayı Allah Azze ve Celle ona o döneme münasip bir mucize vermiş.、Yani、Hazreti Musa'ya verdiği mucize mesela o dönemde sihir var, insanların gözde sihir çok yücelmiş. Allah Azze ve Celle insanların gözde çok yüce olan şeye mütabak bir、e, mucize vermiş Peygamberine. Resulullah geldiği dönemde de edebiyat, şiir, ondan sonra bu tip şeyler çok、e, şeyde ravaşta olduğundan dolayı Allah Azze ve Celle lafızı ve manasıyla çok belagatlı olan bir kitabı Peygamberimize mucize olarak vermiş ve Peygamberimiz bununla o günün en iyi edebiyatçılarına karşı hadi gelin bunun bir benzerini getirin. Ha demek ki getiremiyorsanız o zaman bu beşer kelamı değildir. Beşerüstü bir kelimdir ki hiçbir Arap lügatını çok iyi bilen insan bunun bir benzerini getiremiyor diye ve demiş ki yazar bu yönüyle Kur'an mucizedir. Tabi bazı alimler mucize kelimesinin kullanılmamasının daha iyi olduğunu söylüyorlar çünkü Kur'an kelim diyorlar Kur'an kelimesinde muciz kelimesi hiç geçmemiş. Muciz ne demektir kelime olarak? Muciz aciz bırakan demektir yani acize den geliyor acize اَعْجَزَنِ اِسْمُ فَاِرِ مُعْجِز Aciz bırakan demek. Yani Kur'an öyle bir kitaptır ki karşısındaki bütün şeyleri aciz bırakan bir kitaptır. Karşısında bütün düşmanlarını, ona kafa tutanları aciz bırakan bir kitaptır. Bundan dolayı kendisine مُعْجِز denmiştir. Bazı âlimler, مُعْجِز kelimesinin kullanılmamasını çünkü bunun kitap ve sünnette varid olan bir kelime olmadığını bunun yerine apaçık ayetler, بَيِّنَات Allah Azze ve Celle, peygamberlere mucize verdik demiyor biz, onlara beyinat verdik diyor biz. Apaçık şeyler, deliller, apaçık ayetler verdik diyor. Bu kelimenin kullanılmasının daha iyi olacağını söylüyorlar. E burada nesk edilmez, değiştirilmez. Allah onu hafız etmiştir. Bunu bir önceki dersimizde anlatmıştık zaten öyle değil mi? Akide bu derste. Evet, devam edelim. وَأَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاةِ يُكَفِّرُونَ Tekfir ederler.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 Kurandan her ayet münazeletun indirilmiştir, münazeletun indirilmiştir. Min indillahi Allah, Allah'tan yanında. Vakad nukilet bize nakl olundu, vakad nukilet ilene bize nakl olundu. Bi tarik kitabı tiril katii, katii mutavatir yolla. Bize ulaştı. <gülüyor> Şimdi normalde. Ee, buradaki konularla alakalı eli sünnet veyautta hemen hemen tüm Müslümanlar Kur'an İkelerinden bir harfi dahi inkar eden veyautta bir tane harfi dahi ekleyeni ne yapmışlar tekrif etmişler. Neden? Çünkü dinde zaruri bilinen meselelerden bir tanesi nedir? Kur'an İkelerimin korunacağı ve Kur'an İkelerimin bize olduğu şekliyle ne yaptıldır, ulaştıldır. Lakin bu ziyade veyautta bu eksitme iştihadi bir sebepten dolayı olursa ve bu iştihadın da bir yönü olursa o zaman burada ne olmaz? O zaman burada tekfir olmaz. Ne gibi? Abdullah İbni Mesud'un muavvizeteyni Kur'an-ı Kerim'den saymaması gibi mesela. Abdullah İbni Mesud muavvizeteyni Felak ve Nas suresini Kur'an ayetlerinden saymıyor. Bunun bir dua olduğunu Allah Azze ve Celle'nin dua olarak bunu indirdiğini söylüyor ve bundan dolayı da bunu kabul etmiyor Kur'an ayeti. Ha bu eksiltmeden dolayı Kimse Abdullah ibn-i Mesud'u tekfir etmemiş. Neden? Çünkü onun yanında o zaman bu ayet değil bir dua olarak yani Peygamberimize indirilmiş bir dua olarak kabul etmiş. Veyahut da mesela nedir? Veyahut da işte bu Allah azze ve celle、e, yemin kefaretini anlatırken işte köle azat etmek, on tane fakiri yedirmek veyahut da giydirmek onu da bulamazsanız فَسِيَامُ سَلَاسَةِ اَيَّامٍ Üç gün oruç tutun diye. Mesela İbn-i Mesud'un mushafında مُتَتَابِعَاتٍ Yani üç gün peş peşe oruç tutun. O mütetabiatin lafzını oraya mesela ziyade şey yapmış. Oraya ziyade olarak eklemiş. Niye? Ya onu bir tefsir olarak peygamberimizden duymuştur. Veyahut da bir sahabeden duymuştur. Onu ayet zannederekten mushafın içerisine yazmıştır. Lakin bu kimin için geçerlidir? Bu o gün yaşayan insanlar için geçerlidir. Yani o gün peygamber aleyhissalatü vesselam ile beraber yaşayan insanlar. Onlardan sonra gelen bir adam çıkar. Mushaflarda yazılmış. Müshaflarda yazılmış. ve sahabenin üzerine icma edip de、e, tüm diğer musahfları yakıp yaymış oldukları musaftan bir tane ayeti kabul etmezse veya ota bir tane ayeti、e, bir ekstradan bir ayet eklerse o zaman bu insanın küfre gideceğinde ne yoktur bu insanın küfre gideceğinde şüphe yoktur ama o dönemde yaşayan yani henüz Kur'an'ı kelimler bir araya toplanıp işte bu tefsiri midir ayet midir ayetin bizzat kendisi midir bu sure nerededir diye tam netleşmeden sahabeden bir tanesi bir ayeti işte kabul etmezse veyahut da bu ayetin ayet değil dua olduğunu söylerse veya ayetin tefsirini ayet diye ayetin devamına yazarsa bu ne değildir? Bu onları küfre sokmaz. Lakin şu anda yaşayan biri aynısını yaparsa neden? Çünkü artık icma olmuştur. Yani asıl olanın bu olduğu üzerinde ittifak edilmiştir. Bütün sahabelerin elindeki mushaflar bir araya getirilerek bu iş yapılmıştır. Bugün biri çıkarla derse ki ben bunun böyle olduğuna inanıyorum veya muavize den Korandan değildir. Bu adam ne olur? Bu adam tekifir edilir. Yine aynı şekilde demiş ki yazar biz inanırız ki Kur'an bize tevâtür yoluyla gelmiştir. Normalde tevâtür ne demekti? Kim söyleyecek tevâtürün ne olduğunu? Yalnızları toplanması mükemmel bir toplum her çadı her tabakada yapmış olduğu hiç eksilmeden. Değil mi? Bize ne yapmalarıdır? Bize bir haberi nakletmeleridir. Kur'ân-ı Kerim'de bize tabaka tabaka, nesil nesil, Kur'ân-ı Kerim bize on dört asırdır. Nesil nesil aktarıldığından dolayı Kur'ân-ı Kerim bize tevatür, kat'î tevatür yoluyla gelmiştir. Kat'î tevatür yoluyla geldiğinden dolayı da yani yalan üzerine toplanması mümkün olmayan, müstahil olan bir topluluğun bize bunu naklettiğinden dolayı nesil nesilden, nesil nesilden bundan bir harfine yapan, bundan bir harfi inkâr eden kafir olur. Şimdi Kur'ân-ı Kerim'in içerisinden, Kur'ân-ı Kerim'de ziyade veyahut da inkâr yani ziyade de aynı zamanda inkârdır. Çünkü var olanı kabul etmezsin, bunda eksiklik vardır dersin, bir de bunun yenisi vardır dersin. Kur'ân-ı Kerim'de ziyade veya inkâr genel itibariyle üç çeşitli oluyor. Yani genel itibariyle üç çeşitli olur. Bunlardan birincisi, mülhitlerin yapmış olduğu inkârdır. Yani hiç iman etmemiş veyahut da kendini İslam dinle hiç nispet etmeyen dinle, dinin kabul etmeyen dinir ededen işte komünistlerdir, laiklerdir vesaire veya felsefecilerdir, akılcılardır. Bunların yapmış olduğu inkarlar, bunlar da、işte、biz bu kitabı mesela kabul hiç bir semavi kitabı kabul etmiyoruz. Bunu da aynı zamanda、e, kabul etmiyoruz diyenlerin veya bu da Yahudilerindir, Hristiyanlarındir yani biz sadece kendi kitabımızı kabul ediyoruz ama bu Kur'an kelimi kökten kabul etmiyoruz. Böyle bir kitap yoktur bu Muhammed'in uydurmasıdır. Bu birinci şekil. İkinci şekil kendini İslam'a nispet edenlerin yapmış olduğu inkâr veyahut da ziyadedir ki bu da zaten küfürdür, sahipleri de kâfirdirler. Bu da kimdir? Râfızilerin yapmış olduğu、e, inkârdır. Çünkü râfızilerin intikadına ve inancına göre şu an elimizde olan Kur'ân-ı Kerim tam değildir. Bilakis bu Kur'ân-ı Kerim'in üçte biri, yani asıl olan Kur'ân-ı Kerim'in üçte biri bizim elimizdedir. Çünkü asıl Kur'ân on altı bin tane ayetten müteşekkildir. Bizim elimizde de altı bin tane ayet olduğundan dolayı yaklaşık şu anda elimizde bulunan Kur'ân Onların asliyi Kur'an olarak kabul etmiş oldukları şeyin üçte biri,、e, üçte biri var elimizde, üçte ikisi yok. Peki üçte ikisi nerede? Üçte ikisi girdaba girip de saklanmış olan günlerden bir gün çıkacak olan onların mehtisi, yani beklemiş olduklarının mehtisin yanında olan Kurandır. Ne inanıyorlar onlar? Onlar şuna inanıyorlar. Diyorlar ki Peygamberimiz vefat ettikten sonra Hazretif Fatimaya ayetime devam etti. Yine bir farka. ハゼでありやあいって、こらのきれいなわいいんディナー、バハゼでありな、バウアイ、カレマーでなだいす。ダーソン、レジャーバウアイ、メヒーラバー、ハゼでファタマン・モスハファディア・ビンナブオンアウトゥビンタン・アイティー、チェルン・モスハファン、メヒーラバー、カイボルドゥノ、アマティクラダン・ビギング・ギャレジェニー、シネメサウナインディアンジー、シェア・ビラファズィア、セン・シェア・ハゼディア・ア・アレ・ハリファリフェディンディンディア、センキャフィスンディア、シェア birinci kahife olduğu Kur'an ayetiyle katayın askerlerle sabit olduğundan dolayı sen bunu kabul etmemekle beraber kafirsin der peki sen desen ki arkadaş hani böyle bir ayet yok yani Hazreti Ali kahife der diye senin elindekinde öyle bir ayet yok yani senin elinde bundan Kur'an'ın elinde böyle bir ayet yok ama ayet var der onların kendi asli kitaplarında da yani mesela usul kâfi gibi Kur'an-ı Kerim'in Câferi sadıklara dayandırdıkları bir rivayete Kur'an-ı Kerim'in toplamının on altı bin tane ayetten müteşekkil olduğunu söylüyorlar. Bunların büyük bir kısmı yok. Ne hikmetse bu altı bin tane yani o kaybolan on bin tane ayette hep Hazreti Ali'den <gülüyor> bahsedilen ayetler. Yani problem de orada zaten. Yani o kaybolan ayetler hep Hazreti Ali'den Hazreti Hasan'dan, Hazreti Hüseyin'den işte şeyden e, e, Ehli Beyt'ten, Hazreti Fatıma'dan bahseden ayetlerin hepsi bunlar kaybolmuşlar.、E, o diğerleri onlardan hiç söz etmeyenler de bizim elimizde Kalmıştı. Tabii bu söz nedir? Kim söylerse söylesin bunu. İster Sünni, ister Rafizi, ister babamız dahi söylesin. Bu sözün sahibi hiçbir gereksizi kabul edilmeksizin kafirdir ve bunun küfründe de kesinlikle şüphe yoktur. Ya da adam Kur'an'ı Kerime öyle bir yorum yapar ki inkar etmez, fakat yapmış olduğu yorumla aslında ayet kelimeyi inkar etmiş olur. Bu da kimindir? Bu da batiniyelerin yapmış olduğu Kur'an'daki kelime yorumudur. Yani mesela batiniyeler Kur'an'daki kelime öyle tefsir etmişler ki, misal örneğin adam demiş ki işte şeydir,、e, ayet kelime ile alakalı. İşte ayet kelime diyelim diyor ki misal işte Allah Azze ve Celle、e, işte onun işte o lamba vardır, lambanın işte bir zeyt vardır, o zeytin ışığı vardır. Ve sen nur süresindeki ayet kelime işte bu ışık farzmadır. İşte içindeki işte o kevükep işte şeydir, Ali'dir. İşte onun yanındaki o Zeyd Hasan'dır. İşte o ağaç, kökü gelmeyen ağaç Hüseyin'dir. İşte o aslı yerde sabit dalları göğe çıkan ağaç, işte onun aslı Hazreti Ali'dir. İşte onun gövdesi Fatıma'dır. İşte onun dalları mesela şeydir, Hazreti Ali'dir. Veyahut da işte İbni Arabi gibi kafirlerin yapmış olduğu şeyler, ayet-i kerimelerde yapmış olduğu işte tefsirler. Mesela işte Firavun veyahut da şeytan hani Rabbi diyor ya, Rabbi fe bima agvayteni. Senin beni sapdırdığın gibi ey Rabbim diyor ya işte bak diyor mesela Firavun iman etmiştir şey şeytan iman etmiştir neden? Çünkü şeytan Rabbi demiştir Rabbim diyen her insan Allah Azze ve Celle iman etmiştir gibi yani adam açıktan bir ayeti inkar etmiyor, lakin öyle bir yorumluyor ki ayeti aslında yapmış olduğu yorum ayetin zahirini açık bir şekilde inkar etmek yani o ayeti kabul etmemek gibi bir şey. Bu şekilde genelde Kur'ân-ı Kerim'de ne yapmışlar? Yani ya kendini İslam'a nispet etmeyenlerin yapmış olduğu inkâr veyahut da kendini İslam'a nispet edip de İslam'dan bütün yönleriyle uzak olanların, işte râfızilerin, batınilerin, vahdedi vücudçuların vesaire Kur'ân-ı Kerim'i ve ayetlerini inkâr etmeleri gibi. Evet. وَالْقُرْعَانُ الْكَرِيمُ Kur'ân-ı Kerim lem yunezzel indirilmedi cümleten, vahideten bir cümle olarak indirilmedi ala rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber efendimize bel bilakis nuz ile indirildi muneccemen parça parça parça parça yani mufarrakan parça parça hasbil vakai vakai hasbile ya da cevaben an an アスエラティー・ソロラジャー・ポラー・ソロラジャー・ポラー・アウ・ハスビアウ・ハサバ・モクテデアティー・アホアリ・フィ・トラスン・ワイシュリー・ネ・セナー・ウェオタ・ハルルイン・ゲレクティー・ディ・ネグラ・アイアティー・ユリムチ・セナダ・ヤノ・コラン・キャレン・ビスビリオ・シペ・ガンバラ・レセラト・エスラム <ular> ・デュ <Ev> ・ネ <Ev> ・ナー <ı> ・ポムシェル・ビル・キャラディ・ビル・ジュム・レディ Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine inmemiştir. Nasıl inmiştir Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine Kur'an parça parça inmiştir. Ya bir soru sorulmuştur o soruya cevap olarak inmiştir. Ya bir olay ve vakaya gelişmiştir o olay ve vakaya oradaki hükmü beyan etmek için inmiştir. Ya müşrikler bir şüphe atmıştır ortaya ona cevap olaraktan Kur'an İkeri inmiştir veya Allah Azze ve Celle hiçbir şey yokken müminlere bir şeyi beyan etmek için Kur'an İkeri ayetlerini yapmıştır. Kuran İkram'in ayetini indirmiştir. Lakin Kuran İkram bir kerede ne yapmamıştır? Kuran İkram bir kerede inmemiştir. Neden dolayı Kuran İkram bir kerede inmemiştir? Bunu sebeplerinden bir tanesi üzerinde düşünülsün, hayata tatbik edilsin, hükümleri tedrici olsun, Müslümanlar iyice anlasınlar, iyice fethetsinler, o şekilde insin diye Allah Azze ve Celle veya bizim bilmediğimiz başka hikmetlerden dolayı Kuran İkram'i parça parça indirmiştir. Evet. ユータウィーユータウィーユータウィーユータウィーユータウィーユータウィーユータウィーユータウィーユータウィーユータウィーユータウィーユータウィーユータウィーユータウィーユータウィーユータウィーユータウィーユータウィーユータウィーユータウィーユータウィーユータウィーユー サマニアワシンサマニアワシンディナ Peygamberlerin、e, hicretinden önce بِسُورِ الْمَكِّيَّةِ、e, mek Mekki Sûreler diye isimlendirilir. وَسُورُ الَّتِي نَزَلَتْ بَعْدَ الْحِجَّةِ Hicretten sonra indirilen ise بِسُورِ الْمَدَنِيَّةِ Medeni Sûreler diye isimlendirilir. وَفِيهِ Vafi,、e, e, Ondan vardır. エシューナー、エシューナー、ソラタン、オン9ー、エミドコス、エミドコス、ソラワーダー、エフタタハット、エフラミン、エフラミン、サー、ハミン、ヤシン、ウェサイレ Şimdi normalde Kur'an-ı Kerim'de işte 114 tane sure var. Bu sureler iki kısıma ayrılıyor. Mekki ve Medeni sureler diye iki kısıma ayrılıyor. Surelere neden dolayı Mekki, neden dolayı Medeni denmiş? Bunda bazı görüş ayrılıkları var. Yani bazı alimlere göre bir sureye Mekke Mekki denmesi için Mekke'de inmiş olmasın lazım. Medeni denmesi için Medine'de inmesi lazım. Tabi doğal olarak da Mekke fethedildikten sonra Mekke'de inen ayetler de bu tanıma göre Mekke ayet kapsamına girer. Yani eğer her Mekke'de inene Mekke, her Medine'de inene medeni dersek o zaman Peygamberimiz sefer yapıp Mekke'ye geldiğinde yani fetih zamanında inen ayetler Mekke medeni değil Mekke ayetler olur. Lakin bazı alimler burada şeyhin de söylediği gibi hayır bu şekilde değil de yani bu şekilde bir ayrıma gitmeden hicretten önce inenler Mekke'dirler Hicretten sonra inenler ise medeni surelerdir demişler. Nerede inerse insin yani isterse Peygamberimiz hicret ettikten sonra Mekke'deyken insin gene bu medeni bir suredir. Neden? İndiği yer itibar indiği yere itibar edilerekten değil de indiği zamana itibar edilerekten yapılan ayrımdır. Yani bazıları mekana itibar ederek Mekke ve Medeni diye ayırmıştır. Bazıları zamana itibar ederek Mekke ve Medeni diye ayırmıştır. Allahu alem bunların içten en racih olan ve genelde tercih edilen E, hicretten önce inenler Mekki, hicretten sonra inenler ise Medenidir. Bunlardan bazıları harf ve mukattağa ile açılmıştır. Harf ve mukattağa nedir? Surelerin başında zikredilen Elif lanmim, Cehamim, Yasin vesaire. Bunların manası nedir peki? Harf ve mukattağının manası nedir? Şimdi harf ve mukattağlarla ilgili genel olarak iki tane görüş var. Yani bir tane görüşe göre harf ve mukaddaların bir manası var. Yani bunlar bir şeye işaret ediyor. İşte mesela hatta bazıları işi ileri götürmüşler. Elif Allah, işte Lam, işte Cibril, Min Muhammed vesaire gibi böyle işi biraz da ileri götürüp mana yüklemişler. Yani bu harf ve mukaddaların bir mana ifade ettiğini, çünkü Kur'an-ı Kerim'de mana ifade etmeyen bir kelimenin bulunamayacağını söylemişler ve bunun da müteşabihten olduğunu. bizim sadece buna iman etmemiz gerektiğini, asıl manasını da bunu Allah Azze ve Celle'nin bildiğini söyleyen görüş. İkinci görüş de hayır, huruf ve mukatahanın hiçbir manası yoktur. Huruf ve mukataha zaten harflerin yan yana getirilmesiyle oluşturulmuştur. Bunlar da peki niye? O zaman bundaki hikmet nedir diye bir fikir ayrılığına düşmüşler. Kimisi demiş ki bundaki hikmet Allah Azze ve Celle müşrikleri bununla aciz bırakmıştır. Yani bak, ben sizin lugatınızdan Harflerle giriş yapıyorum ama siz bunun manasını dahi anlamıyorsunuz. Yani Allah Azze ve Celle sifir bunu onlara kanıtlamak için, yani Allah'ın kullanmış olduğu onların lugatını dahi onlar anlamadığını, onlara ifade etmek için, onlara aciz bırakmak için böyle bir usul kullandığını söylemişler. Bazı alimler muhakkik olan bazı alimler de şöyle bir tespit yapmışlar. Demişler ki her harf ve mukaddadan sonra mutlaka ya Kur'an İkerimden エリフラミン・ラウト・エリフラム・ラウト・エリフラム・ラウト・エリフラム・ラウト・エリフラム・ラウト・エリフラム・ラウト・エリフラム・ラウト・エリフラム・ラウト・エリフラム・ラウト・エリフラム・ラウト・エリフラム・ミ م サ ل ド・エリフラム・エリフラム・エリフラム・ラウト・エリフ ب ム・エリフラム・エリフラム・ラウト・エリフラム・エリフラム・ラウト・エリフラム・エリフラム・ラウト・エリフラム・エリフラム・ラウト・エリフラム・エリフラム・エリフラム・エリフラム・エリフラム・エリフラム・エリフラム・エリフラム・エ Bazı âlemler demişler ki burada kasıt şudur, yani Mekke'li müşriklere bu harfleri söyleyip onların dikkatini çekmek onların dikkatini çektikten sonra da verilmek istenen mesajı onlara vermektir. Yani huruf ve mukattaadan kasıt ki genel olarak bütün huruf ve mukattaalara baktığımız zaman ياسين والقرآن الحكيم Bu hakim olan Kur'an-ı Kerim'dir mesela. Hep Allah Azze ve Celle akabinde Kur'an-ı Kerim'e işaret ediyor. Yani mekânı müşriklerin dikkatini çekip, onlara dinletmek istediğini dinletiyor. Tabi Allah-u Alem. Bunlar hepsi görüş. Yani hiçbirininlerinde delil olan yakîni şeyler değil bunlar. Herkesin bakıp fikir yürütmüş olduğu şeyler. Lakin bu en son saymış olduğumuz Allah'ın doğrusunu bilmekle beraber razi olan Allah-u Alem bu. Evet.、Yani、Kur'an Kerim, Kur'an Kerim, kutube yazıldı. ピーガンベルメザワー。ピーガンベルメザワー。ピーガンベルメザワー。サワーレイユーセル。ピーガンベルパネス、サワーレイユーセルザワーレイユーセルザワーレイユーセルザワーレイユーセルザワーレイユーセルザワーレイユーセルザワーレイユーセルザワーレイユーセルザワーレイユーセルザワーレイユーセルザワーレイユーセルザワーレイユーセルザワーレイユーセルザーレイユーセルザーレイユーセル م ーレイユーセルザーユー ا ل ザーレイユーセルザー サハバネンエンセッシュキンレンデラユファリコーネンネビーラユ m ァリコーネンネビ i ヤーイロマスドラッキ a デ e y ネビーヤペイガン ويكتبون ي ドウィッセラムウェイクトゥブゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥ ر ゥゥゥゥゥ ل ゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥ� وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلْمٍ Peygamber Efendimiz idi يَدُلُّهُم Onları gösterirdi gösteriyordu عَلَى مَوْدِعَ كُلَّ آيَةٍ عَلَى مَوْدِعِ كُلِّ آيَةٍ Her ayetin yerini onlara gösteriyordu مِنْ سُورَةِهَا Kendi işte suresinden ayetin yerini onlara gösteriyordu سُمَّ سُمَّ جُمِعَ فِي عَحْدِ أَبِي بَكْرِس サディー・サディー・サノット・プランド、フィアディー・ザ・マンダー、エビ・ベクリ・サディー・フィアディ s サマンダー・トップ・ランド、ベイネ・デフェテイ・ユー・モスハビ、モスハフィ、モスハファン・イキタナ・カパガー・ラ・サンダー、ネアポル・トップ・ランド、ウォフィアディ・オーズマン、ゼ・ニュー・レイニー、ゼ・ニューレイノ・オスマン・ザ・マンダー、イキン・ノー・サヘビ・オスマン、アラ・ハフィン・ワーヘデ tek harf üzerine toplandı. رضي الله تعالى عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ Allah hepsinden razı olsun. Hazreti Ebubekir'e niye Sıddık denilmiş? Farklı farklı görüşler var. Ama genel kabul gören görüşe göre kendisine isra ve miraç olayı aktarıldığı zaman işte senin sahibin Muhammed böyle diyor dendiği zaman Hazreti Ebubekir hiç düşünmeden, daha peygamberle konuşmadan eğer Muhammed söylüyorsa doğru söylüyor dediğinden dolayı Sıddık yani hem doğru olan hem de peygamberi doğrulayan mahiyetine kendisine sıdık denmiş Hazreti Osman'a niye zin nureyin denmiş Peygamberimizin iki kızıyla evlendiğinden dolayı yani bir kızıyla evlenmiş hastalığına boğvafat etmiş sonra Peygamberimiz ona ikinci kızını da vermiş bundan dolayı iki nur sahibi zin nureyin denmiş Hazreti Osman'a çünkü Kur'an-ı Kerim vahiy kâtipleri tarafından yazılıyordu. Lakin Peygamberimiz döneminde Kur'an-ı Kerim bir bütün halinde değildi yani farklı farklı nushalara、şey、deri kağıtlarına ince kâğıtlara o dönemin yazı aletleriyle üzerine yazı yazılan aletlere Kur'an kelimi yazılıyordu. Her sahabe'nin yanında bir parçası vardı yani bir ezberleyenler vardı, bir de yanında şeyler vardı. Ee, bir de、e, insanların yanında parça parça Kur'an kelim vardı. Mesela birinde Taahhüsüresi var, birinde Kevsüresi var bu şekilde. Şimdi Hazreti Ebubekir döneminde bu riddet savaşlarında Kur'an kelim hafızlarının bu kurra olanlardan yani Peygamberimizin yanında Kur'an ezberleyenler birçoğu şehit oldu. Bu birçoğunun şehit olmasıyla beraber Hazreti Ömer ile Hazreti Abu Bekir kendi aralarında konuşuyorlar, Zeydi bir isabeti de çağırıyorlar, gel diyorlar, biz böyle bir şey yapmaya karar verdik. Herkesin yanında olan Kur'an ikilimizi toplayalım, bir araya getirelim. Onunla bu tek bir Kur'an olsun diyorlar, yani bir yerde toplansın bütün Kur'an. Tabii Zeydi bir isabet böyle bir şey yanaşmıyor, yani ben diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmadığı bir şeyi nasıl、e, yaparım? Onlar da ne yapıyorlar? Onlar da tutuyorlar. İşte、e, sonra onu ikna ediyorlar.、E, bütün o sahabelerdeki herkese haber gönderiyorlar. Bütün o parçaları bir araya topluyorlar. Ezberden bilenleri de çağırıyorlar. Kureyş luguatını esas alaraktan Kur'an'ın kelimi tek bir kitapta topluyorlar. Sonra bu kitap <gülüyor>、e, duruyor. Hz. Osman kendi dönemine geldiği zaman insanlar Müslüman oluyorlar. Bu Müslüman olanların her birinin lehcesi farklı. Nasıl ki şimdi Türkiye'deki ana dil Türkçe, ama her yörenin lehcesi farklı. Yani bir Lazla, bir diğer Bakırlıyla, bir Kastamonluyla, bir Adıyaman'ın konuşması bir mi? Değil. Herkes başka şey konuşma şivesi, birbirinden lehcesi, birbirinden farklı. Hazreti Osman döneminde de böyle Araplar ve Arap olmayan acemler, özellikle yani adam Arap değil, Arapça'yı sonradan Arapların içinde öğrenmiş. İslam dinine girdiği için çok farklı okuyuşlar çıkıyor. Yani adamlar Kur'an'ın kelimelerini artık çok değişik okumaya başlıyorlar. Bir de o zaman daha henüz noktalama da, yani biliyorsunuz noktalama, ona göre harekeme işlemi, ta Hazreti Ali döneminde bir rivayete göre Hazreti Ali'den de sonra gerçekleştirilen bir işlem. O da olmadığından dolayı yani Kur'an'ın kelimleri yanlış okumaya müsait zaten. Şimdi sahabe biliyor, yani bizzat kulaklarıyla duydukları için. nasıl okunması gerektiğini biliyorlar. Tabiin de biliyor, onlar da sahabeden dinliyorlar mesela. Ama uzak beldelerde olan, yeni Müslüman olanlar bunu bilmiyorlar. Bilmedikleri için de herkes bir çeşit Kur'an okumaya başlıyor. Hazreti Osman, o Hazreti Abu Bekir döneminde yazılan Kur'anın muzhafini esas alarakta Kur'an'ın kelimesi çoğalttırıyor. Ve o çoğalttığı her Kur'anı her beldeye bir tane gönderiyor. Alın bunu çoğaltın diye. Yani o resmi muzhaf haline geliyor. Onu her tarafa gönderiyor, alın bunu çoğaltın、e, diye. O insanların önceden yazmış olduğu bütün Kur'an'ları da toplayıp şey yapıyorlar,、e, yakıyorlar. Neden dolayı? Sırf hani karışıklık olmasın diye, herkesin elindeki mushaf tek bir mushaf olsun diye. O diğerlerini de yakıyorlar. İşte bu şekilde Kur'an-ı Kerim önce toplanıyor, sonra yayılıyor. Evet. Ve ahlussunneti vel cemaati, ahlussunnet vel cemaat yehtemmûnâ. Önem verirler. Önem verirler. Bita'alimil Kur'ani, Kur'an'ı öğrenmeye ve ta'allumu. Kur'an'ı öğretmeye ve ta'allumihi öğrenmeye. Ta'lim, öğretmek, ta'allum, öğrenmek. Ve hafzihi onu hafz etmeye ve tilavetihi onu okumaya bi husn-i sauti güzel <gülüyor> ses ile. Vel insa, vel insa. 続いては、a, ok、2つの間に2つの間に2つの間に2つの間に2つの間に2つの間に2つの間に2つの間に2つの間に2つの間に2つの間に2つの間 ي ر つの間に2つの間に2つの間に2つの間に2つの間に2つの間に ا、mm etin, e, ل の間に2つの間に2つの間に2つの間に2つの間に2つの間に2つの間に2つの間に2つの ي に2つの間に2つの間に2つの間に2つの間に2つの間に2つの間に2つの間に2つの間に2つの間に2つの間に2つの間に2つの間に2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 私たちはあなたの言葉を言うことです。 もう一つのハーフン、もう一つのハーフン、もう一つのハーフン、もう一つのハーフン、もう一つのハーフン、もう一つのハーフン。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 Bunun sebebi ehl-i sünnetin Kur'an'a önem vermeyip hadise önem vermesi demek değildir. Bazı zındıkların şu anda insanlara sanki ehl-i sünnet Kur'an düşmanıdır. Ehl-i sünnet Kur'an-ı Kerim'i hiç kabul etmiyor. Yani hadisçiler ve Kur'ancılar diyor adam. Yani sanki hadisçiler ve Kur'ancılar birbirinden ayrı iki fırkaymış gibi anlatıyor. Ehl-i sünnet kendi dönemlerinde insanlar hadise mukalefet edip Peygamber'in hadislerini kabul etmedikleri için, kimi akılla, kimi kökten reddedip, kimi bir kısmını reddettiğinden dolayı, onlar da hadise çok dönemlerinde ihtimam gösterdiklerinden ve hadise amel ettiklerinden dolayı kendilerine ehli hadis denmiş. Yoksa hiç bir hadis alimi yoktur ki mutlaka hafızdır. Yani hadis alimlerinin biyografilerini okuyun, hemen hemen her biri Kur'an-ı Kerim'i önce ezberlemiştir, ondan sonra hadis elimiyle başlamıştır. Hatta Hadis âlimlerinin yanına biri gelip ben senden hadis dinlemek istiyorum dediği zaman sen Kur'ân-ı Kerim'i ezberledin mi? derlerdi. Hayır dediğinde git falan adamın yanına yani karî birinin yanına git ondan Kur'ân'ı ezberle, ondan sonra gel hadis ezberle derlerdi. Bu da bize ehl-i sünnetin Kur'ân-ı Kerim'i okumayı, güzel okumayı, anlamayı, öğrenmeyi ve öğretmeyi, ezberlemeyi buna önem gösterdiklerini gösterir. Evet. Ve ehl-i sünneti vel cemaati, ehl-i sünnet vel cemaat コーランティフスリンジャイジューマズダルビルアイルムジェルディムジェルディグリーイラグルーシーラーコーランティフスリンジャイジューマズダルファインナーオミナルコウリアラーワーザワジャンラビガイリアルミンチングムジェルディアクルバグルーシーラーヤポナンテフスリンジャイジューマズダルアラウザルナビルマダンスウスウエラメクテルエリムスウエラメクテルワミンアメルシェイトンシェイトナーアメルランデ やあいはんなすうえいんさんなす。きょうみんまふいあ ardi halalan とゆば。やりゅうじんだおらん h a l a l ل e t e misshiller than ゆ nes。わらたたびおことわちし aytani んね hu lakum adubu m u b ل e n し aytan adonarnatabi all minus. チンギお season イチン apachach birdushmanders. んねまや murukum anjach osi ze emrader bissu e kutulu, walfashaye, wa fuchsiate emrader. わん takulu ala i m すすいません。 Ehl-i sünnet normalde Kur'an-ı Kerim'in tefsirinde daha önce de söylemiştik. Ehl-i sünnetin tanımı neydi? Kur'an'ı ve sünneti selef-i salihinin yani başta peygamber sonra sahabe ve tabi'inin anlayışı üzerine anlamaktır. Tabi doğal olarak da Kur'an-ı Kerim'i mücerred akıl ile veyahut da görüş ile veya zamanın şartları ile anlamayı kabul etmezler. Öyle mi? Akıl Kur'an-ı Kerim'i anlamada temel faktördür. Lakin Kur'an-ı Kerim'in tefsiri ve açıklanmasında esas olan nedir? Peygamberin Kur'an'ın kendisidir, Peygamberin sözleridir, sahabe ve tabi'in sözleridir, sonra Arap lügatının kendisidir. Yoksa insan bu usulün dışına çıkaraktan yapmış olan her tefsir batıldır ve ehl-i sünnet böyle bir tefsiri de ne yapmaz? Böyle bir tefsiri de kesinlikle kabul etmez. Evet, buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. و آ خ ر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين